Allah min al-Shaitan al-Rajeel. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahillahillahilalamin. O salat O salam alla Rasulillah Muhammad. O Alla Alehi O Sahbhi O man sara la nehji O man ittabahu bi ihsan la yomiddin. Rabb sharh li sadri O yasr li amri O hlu luktta min lisan yfkhuhu kwuli. Allahumma alimna ma ynfana wa infana bi malmatna. O zidna alman Ya arham alrahimin. Ama ba. İnşallah bu hafta Kitab-ı Cuma'ya Bismillah diyeceğiz. Geçen hafta uzun bir mukaddime yaptık. Meselen, ehemmiyetinden dolayı. Cuma namazının hükmü nedir? Hangi vakıyalarda farzdır? Hangi vakıyalarda farz olmaktan düşer? Kimin üzerinden sakıt olur Cuma? Uzun uzadıya bunları anlatmıştık. İnşallah e, karnatimizi geçen hafta bir hatırlayacak olursak, İslam'ın hakim olmadığı, şer şeriat devletinin var olmadığı vakıyalarda, ortamlarda... Müslümanların kafirler arasında azınlıkta olduğu dönemlerde Müslümanların böyle bir vaciple mükellef olmadığını özet olarak beyan etmiştik. Ama bunların hiçbirisi şu demek değildir. Cuma'nın ahkamından cahil kalmak, gücümüz yettiği nispette gelecek zaten. Cuma saati mesela satış yapmanın haramlıdır. Cuma günü işte Kehf Suresi okumanın faziletidir. Cuma günü guslenmenin hükmüdür. Bunlar faziletli işlerdir. Müslüman şeriattan gücü yettiği nisbette mükelleftir. İstih, i̇stihbab babından yani güzel olması babından Cuma'nın ahkamının öğrenilmesi ve gücümüz yettiği kadar amel edebileceğimizde de gücümüz yettiği kadar da amel edebileceğimiz şekilde amel etmeyi sürdürebilmektir. O yüzden inşallah bu hafta Cuma'nın ahkamıyla alakalı Bismillah deyip başlıyoruz. İlk hadisi abimiz bize okusun inşallah. Ebu Hurayra radıyallahu anh, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim cuma günü cünüplükten dolayı gusledar gibi gusledip ilk vakitlerde cuma namazına giderse bir deve kurban etmiş gibi sevap kazanır. Kim de bir sonraki vakitte cuma namazına giderse bir sığır kurban etmiş gibi sevap kazanır. Kim de bir sonraki saatte cuma namazına giderse boynuzlu bir koç kurban etmiş sevabı kazanır. Kim de 4. bir vakitte cumaya giderse Bir tavuk sadaka etmiş gibi sevap kazanır. Beşinci 5. bir vakitte giden ise yumurta sadaka etmiş gibi sevap kazanır. İmam hutbe için minbere çıkınca melekler hazır olup hutbeyi dinlerler. Evet, bu babtaki ilk hadis İmam Malik'in Muvatta'sında bab babın başlığı El-Amel fi Gusl-i Cuma, Cuma günü gusletmek noktasındaki amel hakkında gelen hadisler. Şimdi bu hadis birçok önemli mesele içerisine alıyor. Önemli bir ihtilaf var onu anlatacağız inşallah. Ee, önemli demem sebebi şu, burada kurbanla alakalı da bazı ahkamı işaret edecek. Onları tek tek inşallah anlatmaya gayret edeceğiz. Özet olarak bu ve buna benzer bütün hadisler şunu anlatıyor. Cuma günü yapılabildiği kadar zikrin, ibadetin, hayrın yapılması e, şeriat tarafından teşvik edilmiştir. Mesela biliyorsunuz Cuma günü oruç tutmak mekruhtur. Alimlerin icmasıyla. Hatta Bukhari Müslim buna has, özel, baplar açmışlar. Ve altına say hadisleri koymuşlar. Bir tek İmam Malik buna muhalefet etmiş. Güzeldir demiş Cuma günü oruç tutmak. Bu yüzden İmam Nevevi onu kınıyordu. Hata etmiştir diyordu. Gene Malik'in talebelerinden Davud falan onu eleştirmişti bu yanlış görüşünden dolayı. Ve... İmam Nevevi, Kadıyat, Hattabi gibi büyük şarihler, Müslim'e şerh düşenler diyorlar ki, Cuma günü oruç tutulmasının yasaklanmasının illeti, insanın oruç tuttuğunda bedeninin zayıflığının ve acziyetinin onu ibadete, zikre, Kur'an'a, Allah'a ibadete ve taatel noktasında zayıf bırakması sebebiyle bunların azalması illetiyle diyor şeriat bunu yasaklamıştır. Dolayısıyla Cuma günü, Oruç tutulmaz çünkü Cuma Müslümanların bayramıdır ve Cuma günü ne yapmak gerekir kardeşler? Cuma günü gücümüz yettiği kadar zikirden tilavetten elimizden geldiği kadarıyla yapmak Çünkü bakın dikkat edin. Diyor ki Cuma'nın saatleri vardır. O saatlerden ilk saatte gelen deve kurban etmiştir. Sonra sığır. Sonra boynuzlu koç. Sonra hatta tavuk hatta bir yumurta. Şimdi tabii burada batıl ehli kalbi hasta olanlar, şeriatı hevasıyla fehmetmeye çalışanlar, şeriatın asıllarını usullerini görmezden gelip, okudukları her ayetten ve hadisten anlamak istediklerini anlayıp da onu Allah'ın hükmüdür zannedenler ne çıkardılar? Tavuktan da kurban oluru böyle naslardan çıkardılar. Oysa ki burada bir teşbih var. Burada bir teşbih var. Yani muhatabın, hitabın yapıldığı tarafın hita bedenin kastını anlaması için bir sıralama gelmiş. Deve hayvanlar içerisinde bu kurbanlar içinde en büyüğü, en pahalısı en değerlisi. Sığır sonra en pahalısı, en büyüğü en değerlisi. Sonra koyun. Sonra tavuk. Yani değer ölçtüğünüz zaman, değer biçtiğiniz zaman bunlar mali manada, maddi manada birbirinden üstün hayvanlar veya az değer ifade eden hayvanlar. Dolayısıyla burada yoksa Şunun kurbanlığı, bunun kurbanlığı gibi ibreti almak sapıkların istitlal yöntemlerinden bir tanesidir ki kesinlikle bundan kurban olmayacağına e, sünnet nasarı açık bir şekilde ortaya koymuştur. Ve ümmet buna ne yapmıştır? İcma etmiştir. Burada şüphe ihtilaf yoktur. Peki burada alimler nerede ihtilaf ettiler? İbn-i Abdülber diyor ki bir tayfe dediler ki, Bu hadiste kast edilen birinci saat, ikinci saat, üçüncü, dördüncü ve beşinci saat derken zaten gün güneşin doğmasıyla başladıktan sonra, fecirden sonra artık işrak vakti denen güneşin tamamen çıkmasıyla beraber öğle vaktine kadar beş altı saat dediler. Dolayısıyla kerahat vakti çıktıktan sonra sabah namazından sonra cuma için gidip oturmak müstahattır dediler bu grup fakirleri. Çünkü dediler hadiste deve isteyen varsa o zaman ilk saati gidecek. İlk saati de ne zamandır? Güneş doğduktan sonraki vakittir dediler. Güneş doğup kerahat vakti bittikten sonra. Ama tabi bir grup ve bir taife de bunun tevhidinde dediler ki hayır öyle değildir. Yani bunun seleften hiçbir uygulaması yok. Ne sahabeden ne tabinden ne etbaat tabinden. Eğer bu hayır olsa idi ümmetin hayırlı geçmişleri selefi ne yapardılar o zaman? sabah namazından sonra gider mescide otururdular mescitte beklerdiler ama ne Ahmetlerin ne işte Şafilerin ne onlardan önceki sahabenin büyüklerinin ne tabiinin büyüklerinin hiçbiri böyle bir şey yapmamış o zaman demişler hadisi fehmetmede anlamada bir problem var demişler hatta burada İbn Abdülber tabi alimlerin kavillerini getiriyor mesela İmam Şafi Ebu Anife ve Davud dediler ki diyor cumaya diyor sabah erken vakitte Fecrin zevalinden sonra gitmek caizdir dediler. Mesela Şafii, Ebu Hanife, Davud. Başka bir rivayet daha getirmiş. Diyor ki, Esrem'e zikredildi diyor. Kal, özür dilerim. Ve zekar el-Ethrem. Esrem zikretti. Bir gün anlattı. Kal dedi ki, qillen Ebu Abdillah, Ahmet bin Hanbel'e bir gün denildi ki, Kana Malik ibni Enes, Enes ibni Malik, Yakul derdi ki, La yenbegit tehciri yevmel cüm'ati bakiran. Yani cuma günü sabah erken vakitte o güneş doğduktan sonraki o vakitte cumaya gitmek bana göre doğru değildir. İmam Malik gerekmez dedi. Doğru değildir diye tatva verdi. <gülüyor> Fakat Ahmed bin Hanbel bunu duyunca Esrem'den dedi ki, Malik'in görüşü için bakın fakihler de o dönemde birbirlerini tenkit etmişler. Şimdi burada bir noktaya da işaret edeceğim inşallah. Hadıf hilafu hadisun Nebi sallallahu aleyhi ve ankerahu. Dedi ki, Malik bu sözü söylüyorsa Peygamber'in hadisinin hilafı Bunu dedikten sonra da diyor inkar etti. وَقَالْ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِلَا اَيِّ شَيْءٍ ذَهَبَ فِي هَذَا وَالنَّبِي صَلْسَهَمْ يَكُولْ كَدَ وَكَدَ Peygamber böyle böyle söyledikten sonra onu diyor bu tevhile götüren şey nedir? Subhanallah diye de taçküp ediyor. Bakın burada eleştiren Ahmet, eleştirilen Malik. Yani meseleler nasların, Kur'an ve sünnet naslarının, subutunun ve delaleti kat'i olan Nas dediğimiz usulcüler buna nas derler subutu ve delaleti katı olan şeylere. Subutu ve delaleti katı olmayan yani nas olmayan yerde ne vardır? İçtihat vardır. Bir yerde de içtihat varsa fakihlerin kendi içtihatlarını yani kendi fıkıhlarını, kendi anlayışlarını desteklemek adına yaptıkları yorumlardan yola çıkarak fakihlerin birbirini tanettiğini, ettiğini, kötülediğini, aralarında husumet olduğunu söylemek doğru olmaz, caiz olmaz. Selef bunun edebini biliyordu. Maliye de ulaşsa kınamaz. Diyecek ki Malik, o Ahmed'in görüşüdür, benim delillerim de budur diye. Şimdi bizim gibi ihtilaf fıkhından yoksun bir kavmin. Niye ihtilaf fıkhından yoksun olur bir kavmin? İlmin onda dokuzu ihtilaf fıkhıdır diyor. Şatibi zaten getirmiş, İhtilaf bilmeyen adamdan fakih olmaz. Yeryüzünde ilimden sonra cehalet yayıldığı için, cehalet yayılınca ne olur? Alimler gider, cahiller gelir. Alim ve fakih dediğimiz ihtilaf bilir alim ve fakih dediğimiz ihtilaf bilir. İnsan ihtilafı bilmeyince alim olmayınca ne yapacak ister istemez? Karşı görüş gördüğü andan itibaren reddetmek, inkar etmek gibi bir menhecin, bir uslubun içerisine girecek. Zaten Ahmed de inkar etmiş. Wa ankara hu. İnkar etti yani. Dedi ki bu doğru bir kavil değil, doğru bir görüş değil. Şimdi kıyas edeceğiz. İbn Abdilber Malik'in de delillerini getirecek, Ahmed'in de getirecek, kıyaslayacak ki meseleyi dinledikten sonra aslında İmam Malik'in de boş söylemediğini, onun da istinbat ettiği, istidlal ettiği bir yerin var olduğunu göreceğiz zaten inşallah. Hatta diyor İbn Hübeyt yemilu ila hada'l kal ve yunkiru kavl Malik İbn Hübeytte diyor gene bu görüşe meylederdi. Yani sabah erken vakitte gidilmesi gerektiğine. ve Malik'in de kavlini bu konudaki mezebini inkar ederdi. Derdi ki bu tevil tahriftir. Bak sözün ağırlığına bak. Bu tevil tahriftir. Şimdi teville ile tahrif arasında fark var. Akıl ve ilim sahibi herkes için. Tevil nedir? Kur'an ve sünnet naslarının izin verdiği ölçü sınırlar içerisinde Kur'an'daki bir ayete veya sünnetteki bir hadise farklı bir bakış açısıyla yorum kazandırmaktır. Tevilin adı budur. Zaten fasit tevil adamı dinden çıkartır. Dinin aslında yapılan tevildir. Onu hiç konuşmuyoruz. Dedi ki şey... İbn-i Hübeyb, Malik'in kavli bu tahriftir yani. Niye tahrif dedi? Kendince nasıl zahirinden saptırmak, insanları farklı bir anlama götürmektir. Neden? Çünkü diyor bu tevil muhaldir. Muhal ne demektir? İmkansız demektir. İstihale mustahil bir şeyin imkansız olması demektir. Min vücuhin. Birçok yönden bu böyledir. Mesela birincisi diyor ki Hadiste ifade var birinci saat, ikinci saat, üçüncü saat, dördüncü saat diye saatler diye ifade edilmesi cumanın vaktinin tek bir saat olmadığını açık delilidir. O yüzden öbür türlü getirilen bir tevhid tutarsızdır diyor. Veyahut da diyor ki güneş çıktıktan sonra öğleye kadar biliyorsunuz öğlen vakti ne zaman girer? Güneş tam tepedeyken artık batmaya meylettiği andan itibarendir değil mi? İşte bu batmaya meylettiği vaktin başlamasıyla, güneşin doğuşu arasındaki saatler diyor zaten 6 saattir. 5-6 saattir. Zaten hadiste izafe edilen sürede tam budur diyorlar. 5 tane saat saydı. Zaten biri de kerat vakti, güneşin doğduğu çıktığı vakit. Tamam dediler. Bak bu hadis o zaman bu manada da tutarlı olur bu şekilde yorumlamak dediler. Ve dediler ki insanlar arasında marif olan şey şudur ki imamın, yani cuma'nın vakti Ee, i̇mamın imamun hutbeye çıktı. Hutbeye çıktı ve insanlara hutbe verdiği ve namazı kıldırdığı vakittir. E o vakitte zaten herkes mecbur olmak zorunda. O zaman Cuma'nın saatleri hangi saatler dedi. Buna benzer fıkıhlar, anlayışlar getirerek de böyle bir fiilin caiz olduğunu söyledi. Diyor ki İbn Abdilber, bize birçok eser gelmiştir selef'ten ki diyor, "Bi't-tehcir ila'l-cum'ati fi evvelin nahari" Gündüzün ilk vaktinde tehcir yapmanın. Hacara nedir? Hacara günün ilk vaktinin güneş çıktıktan sonraki belli bir vakit dönemidir. Yani bu Araplarda bir ifadedir, usuldür kardeşler. Hatta şey diyor, "İza intasafa'n-nahar" yani öğle artık öğle gündüz denen şey başladığı an. Ne zamandır? 9-10 gibi saatlerdir bu aralıktır. Duha vakti genelde Yani sabah namazını hemen ardından insanlar işe koyulmazlar. Herkes evine gider, yemeğini yer, hazırlığını yapar, yoluna çıkar. O e, tehcir denen vakit 9 ve 10 dediğimiz öğleye kadar olan 2-3 saatlik bir dilimin adıdır. Diyor ki bize diyor birçok delil gelmiştir seleften bu konuda, bu manada yorum gelmiştir. Bunlar bize yeterlidir. i̇bn Abdilber de şimdi Malik'in görüşünü kuvvetlendirecek. Önce bu konuda muhalefet edenlerin yorumlarını getirdim. Diyor ki İmam Maliki diyor bu hamle götüren şey nedir ham şimdi burası çok dikkat. Birazdan izah edecek inşallah bir tane hadisle nasıl hamli değiştirdiğini gösterecek. Diyor ki nas zahirse nas zahirse naszın zahirini den manayı çıkartıp başka bir manaya getirmek ancak yine başka bir delille olması lazım. Ki diyor bu usulü fıkıh kitaplarının konusudur. Biz şimdi buna burada girmeyeceğiz. Gereksiz görüyoruz diyor. Ben biraz kısa açacağım bunu. Mesela Allah diyor ki ölü ete haramdır diyor. Öyle değil mi? Bu genel bir ifade olduğu için bütün ölüleri içerisine alır. Ama her zaman bildiğiniz gibi aktardığım gibi örnek verirken bu örneği çok misallendiriyorum. Balık ve çekirge ölüdür ama bize helal kılınmıştır. Genel nasrın zahirinde o zaman mana nedir? Balık ve çekirgenin dışındaki bütün ölüler haramdır. Şimdi ayetin zahirinde öyle bir şey yazıyor mu? Yok. Ayetin zahirini niye tevil ediyoruz? Zahirinden çıkıyoruz. Başka bir delil gelmiş. O delil ne yapıyor? Nasıl zahirinden çıkartıyor. Dolayısıyla diyorum maliyi de nasıl zahirinden çıkartıp farklı manalara hamlettirecek, tevilde saptıracak şey bu konuda gelen başka hadisi şeriflerdir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da. Mesela bunlardan bir tanesini burada zikretmiş. Ebu Hureyre'den gene geliyor hadis. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü olduğu zaman her mescidin kapısında melekler dururlar ve insanların geliş sırasına göre onlara ecir yazarlar. Buraya dikkat. İnsanların geliş sırasına göre onlara ecir yazarlar. Vel muhcir ila'l cum'a. İşte ifade bu. Techir dedik ya, tehcir dedik ya, hacara Günün orta vakti. Gündüzün artık orta vakti. İnsanlar diyor o hecir vakti. Cuma'ya geldiklerinde ilk gelen kimse deve e, kurban etmiş gibidir diyor hadisi şerifte. İşte bu hadisten yola çıkarak İmam Malik demiş ki bak burada saatler zikretmedi. Bu lafızla uzun uzadıya burada getirmiş. Burada demiş saatler zikretmedi. Dolayısıyla bu açıkça gösterir ki. O saatlerden kast edilen şey insanların sabah namazdan sonra, güneş doğduktan sonra, kendi özel has işlerini hallettikten sonra ki babın adı ne? Cuma günü guslenme babı değil mi? İnsanın guslenmesi, temizlenmesi, misvaklanması, yani güzel şeyleri, kokuları üzerine sürüp mescide temiz bir şekilde gelmesi ki bu vakit alır. Yani bununla hangi insan uğraşsa biraz vakit alır bu. Dolayısıyla o zaman nereye varır? Tehcir denen vakte varır. Yani günün ortası olan o vakte varır. Dolayısıyla bu hadis dediler öbür hadisle cem edildiği zaman mana ortaya çıkar. İmam Malik böyle söyledi. O manada günün orta vakti demektir dedi. Çünkü dedi biz burada biliyoruz ki Nass'ın zahirinden çıkıyoruz. Nass'ın zahiri orada saatler ifadesinin gelişiydi. Yalnız dediler diğer hadisle cem olunduğu zaman, tehcir denen vakitle cem olunduğu zaman ortaya şu çıkar. Yani o Orta vakitte gelecek insanların ilki demektir bu. Yoksa özellikle beş saatin hakiki manada saat olarak isimlendirilmesi değildir. Mesela az önce yorumlarken bütün ümmet nasıl algılamıştı Cuma'nın vaktini? İmamın hutbeye çıktığı namazı kıldırdığı vakit. Kaç dakika sürebilir bu? Şimdiki imamlar uzatıyorlar bir saat sürüyor da on dakikadır aslında. Niye on dakikadır? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki fakih'in hutbesinin kısalığı onun dini, fıkhının derinliğindendir diyor. Fakih'in hutbesinin kısalığı onun dinin fıkhının derinliğindendir diyor. Normalde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam uzun hutbeler vermemiş. Cuma günü cuma kıldırırken. Kısa hutbeler vermiş. Mesela Muhammed bin Abdülhabir'in hutbeler diye bir kitabı var. Verdiği hutbeleri talebeleri kayıt altına almışlar. En fazla bir sayfadır. Ayet hadis, ayet hadis özlü nasihatler etmiştir. Allah'tan korkmayı hatırlatmıştır, inmiştir. İki rekatta namaz kıldırmıştır. O iki rekatlık namazda da gibi kısa sureler okunmuştur. Resulullah'ın sünnetinde ve onun sünnetine tabi olan sonraki fakihlerde bu kadar kısa sürmüştür. Ama ona Cuma'nın saati denmiştir. Halbuki saati denmesi gerçek manada bir saati ifade ettiğinden değildir. Anlaşıldı mı burası? Gerçek manada bir saati ifade ettiğinden değil. 15 dakikadır ama Cuma saati diye isimlendirilmiştir. Malik böyle yorumlayarak dedi ki dolayısıyla bu saatler denen şey Öyle 5 saat değildir. O 2-3 saatlik bir dilimdir. Her bir geliş dakikasına sırasına göre de melekler önceliğine göre de ne yapacaktır? Onlara ecri yazacaktır dedi. Tabi burada bu mesele yani İmam Mali'nin neden nasıl zahirinden çıktığı anlaşıldı. Nasıl nasıl tevil ettiği anlaşıldı. Burada alimden başka istidlal ettiği, fakihlerin ihtilaf ettiği nokta da şudur kardeşler. Kurban ederken Allah'a, özellikle kurban bayramında ki şimdi Ramazan'a 20-25 gün kadar bir süre kaldı. İnşallah Ramazan'dan 2 ay sonra da kurban bayramı geliyor. Ee, Müslümanlar kurban kesecekler. Kurban da en faziletli olan deve kesmek midir? İnek kesmek midir? Yoksa koç koyun kesmek midir? Fakihler burada ihtilaf ettiler. İmam Şafii ve ashabı dediler ki, kurbanda esas olan e, bu hadiste zikredildiği gibi önce deve, sonra inek sonra ardından koç koyun gibi küçükbaş hayvanlardır dediler. Şimdi aslında küçükbaş hayvanlarda da bir fazilet sırası var. Arapça kepş koça denir. Boynuzlu koça denir. Hadiste de zikredilen odur. Ve küçükbaş hayvanlar arasında kurban noktasında en faziletli hayvan olarak bu seçilmiştir fakirler tarafından. Malik ve da demişler ki en hayırlı kurbanlar tabi esas olan nedir? Hayvanın dolgun iri olmasıdır. Seçilen hayvanın güzelliğidir biliyorsunuz. Adem'in iki oğlundan bir tanesi elindekilerin kötülerini Allah'a kurban etmiştir. Diğer oğlu da elindekinin güzellerini Allah'a ne yapmıştır? Kurban etmiştir. Demiş ki İmam Malik ve Ashabı. Öncelik koyundur demişler. Minadda'ni. Da'nı Arapça koyun demek. Öncelik koyundur. İri, semiz, dolgun bir koyundur demişler. En faziletli hayvan budur. Ve inâfidda'ni. Koyunun dişisi, hayrun min faholil muazzi keçinin dolgun olanından daha hayırlıdır demişler. Yani önce erkek koyun dolgun semiz, o yoksa dişi koyun semiz dolgun iyi bir koyun, hangisinden iyidir? Keçiden iyidir. Semiz dolgun bir keçiden daha iyidir. Vafaholil muazzi hayrun min inafiha, gene aynı şekilde keçinin erkek olan dolgunun da aynı şekilde dişisinden de hayırlıdır ve inat-ı muizz aynı şekilde keçinin dişisi de neyden hayırlıdır inek ve deveden hayırlıdır demişler. Neden onlar bu küçükbaş hayvanları daha pahalı olan, daha büyük olan, daha görüntü itibariyle güzel olan hayvanlardan üstün kılmışlar? Hüccet olarak şu ayeti kerimeyi getirmişler. Vefadainahu bi zilhın azim. İbrahim ve İsmail'in kıssasında Allah azze ve celle ne indirmişti kardeşler orada? Indir indirmişti. Yani Kepş, Koç. Koç indirmişti ve koç kesilmişti. O yüzden dediler, bu İmam Malik Vahsabı, Koç, deveden de hayırlıdır kurban ederken, büyükbaş hayvandan da hayırlıdır dediler. Ve onlar bu kıssayı kendilerine delil aldılar. Gene mesela Mücahid İbn Abbas'tan, hocasından naklediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in en kıymetli talebelerinden, Abdullah İbn Abbas'tan, yeğeninden. Bir adam geldi, sordu. Dedi ki, ben dedi, bir kurban kesmeyi adadım, dedi. Ben orada e, ne keseyim? Orada i̇bn Abbas ona neyin fetvasını verdi? Koçun fetvasını verdi. Ve delil olarak da bu ayeti okudu. Biz ona bir büyük bir kurban feda ettik. Yani orada kastı da e, sahih hadislerde ve İsrailiyatlarda geldiği üzere gökten bir koçun indirilmesi ve İsmail'in yerine o koçun Allah'a kurban edilmesidir kardeşler. O yüzden dediler ki gene İshak tabi e, siyerinde nakletti senetleriyle beraber. Ee, İbrahim Aleyhisselam İsmail'e karşılık koç kurban etmiş diye Yani koçun kurban edildiğine dair çok rivayet vardır. Dolayısıyla bunları delil aldıklarından dolayı kurban etme noktasında bunu daha hayırlı görmüşler. Tabi Allah en doğrusunu bilendir. Dileyen dilediğiyle amel etsin. İmam Şafi diyor ki deve diyor bana daha sevimlidir. Bütün kurbanlıklar arasında inekten daha sevimlidir. İnek de diyor küçük baş olan koyun, koç, işte keçi gibi diğer hayvanlardan bana daha sevindir. Allah en doğrusunu bilendir. Gene Ebu Hanife ve ashabı demişler. E, kurban kesilirken ki en kıymetli kurban devedir demişler. Ondan sonra büyük baş hayvan, inek, dana gibi hayvanlardır demişler. Ardından da e, koyun ve keçi gibi diğer küçük baş hayvanlardır. Bunlar da neyi delil almışlar kendilerine? Bu hadisi delil almışlar. Bu babın ilk hadisi var ya. Hayırda Önceliği neyle teşbih yaptı peygamber? Önce deve, sonra inek. Yani burada aslında önce gelmenin fazileti anlatılıyor, doğru mu? Eğer koç daha faziletli olsaydı o zaman ne olurdu? Derdi ki, ilk gelene koç kesmiş, kurbanı verilmiş, sonrakine deve olur demiş. Allah en doğrusunu bilendir. İkisi de yorumdur, var olan naslar neticesinde. Allah verisülüh kasıtlarını açıkça beyan etmemişlerdir burada. Hangisinin daha faziletli olduğu noktasında. Nas açıkça beyan etmeyince mesele nereye kalacak? İçtihada kalacak. İçtihada kalınca da yorumlar ortaya çıkacak. Allah en doğrusunu bilendir. Bu noktada hangisinin daha faziletli olduğuna dair. Evet. Diğer hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. <gülüyor> Blue çağına giren herkese cuma günü cünüplükten kurtulmak için yaptığı gusul gibi gusul yapması gerekir. Diğer rivayeti de okuyalım. Salim İbni Abdullah r.a. rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir kimse Cuma günü Ömer İbni Hattab hutbeye okurken mescide girdi. Bu şahsa Ömer bu hangi saattir dedi. O kimse de ey müminlerin emiri pazardan döndüm. Ezanı işitince hemen abdest alıp geldim deyince Ömer demek sadece abdest, abdest aldın öyle mi? Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cuma günü kusretme emir buyurduğunu biliyordun dedi. Evet. Şimdi bu iki hadis de önceki hadiste biraz farklı. Önceki hadis, hani Cuma'ya önce gelmenin faziletiyle alakalıydı. Bu iki hadiste açıkça sanki Cuma günü yıkanmanın bir vacip, bir emir olduğunun delili varmış gibi. Şimdi ardından iki üç hadis daha getirecek, bunlar da aynısını anlatıyorlar ama biz burada duracağız, açacağız. Çünkü bu hadislerde önemli fıkıhlar var. Öncelikli olarak ilk hadisten daha ziyade ikinci hadis ben şu an anlatıyorum. Orada peygamberin ashabından bir kimse geldi diyorlar. Onun adı Osman bin Afvan. Yani diğer rivayetlerde Mamar böyle naklediyor Abdül Rezak'ın Musannefi'nde sahih senetle. Mamar diyor ki içeri giren adam Osman İbni Afvan'dı. Kim hutbe veriyor? Ömer'in hilafeti dönemi. anhu. <gülüyor> Kendisi alışveriş yapmış, ticaretten yeni gelmiş çarşıdan. Ve eve gidip guslenmeye fırsat bulamamış. O haliyle gelmiş ve abdest almış gelmiş. Ömer onun bu halini bilmesine rağmen. Radiyallahu anhu. Ona senin namazın batıldır. Git geri dön. Senin namazın fasit olur. Sen bir farzı vücubiyeti terk ettin gibi itirazda bulunmamış. Aksine oradaki bulunanlar, bütün sahabeler ki büyükleri, hepsi sukut etmişler. Osman sukut edip oturup namazını kılmış. Ya Ömer demiş peygamber her ihtilam olana gusül almayı emretmişti demiş ama namazın batıldır kalk git dememiş. Şimdi o zaman buradan ne ne çıkıyor ortaya? O en çok usulde tartışılan kaide çıkıyor ortaya. El-emru yakd edil vücub kayidesi. Bu genel olarak doğru bir kaydedir. Yani emir varsa emir varsa vaciplik ve farziyet anlaşılır bundan. Ama müstesna yerler vardır. Nasıl? <gülüyor> Araplar bir şeyi Rica ederken de Emrederken de aynı kiple söyler İf'al Yap Yap demek var Yap demek var Yap dediğin zaman o kesin kez Yapman gerektiğini anlaşıldı Bu senin söyleme hitabından anlaşılan bir şeydir İf'al Bu da hitabındır Bu senin rica ettiğin Emretmediğin anlaşıldı mı Bu manaya gelir Şimdi Resulullah bunu aleyhissalatü vesselam emretmiş ama hangi uslupla, hangi kasıtla bunu kim biliyor? Orada dinleyenler biliyorlar. Sahabe biliyorlar. O yüzden bazen şeriatta, şimdi örneklerini de verecek İbn-i inşallah birazdan. Bazen şeriat bazı emirleri emir kipiyle kullanmasına rağmen oradan irade edilen mana mutlak ifadeler değildir. Ümmetin zaten icmasını naklediyor. i̇bn Abdilber diyor ki ümmetin fakihleri icma ettiler ki Cuma günü gusül abdesti almak kesinlikle ve kesinlikle farz değildir. Yani Cuma'nın bir gerekliliği değildir. Ecri kaybeder insan o başka bir şey. Yani daha faziletli, daha güzel bir iş yapmak varken ecri kaybeder başkadır. İmam Şafi'ye Er Risalesi'nde Osman İbn-i Affan'ın bu hadisini Cuma günü gusül abdesti almanın gerekmediğine delil olarak getiriyor. Zaten bu meseleyi orada kısaca birazcık şerh etmiş İmam Şafi Rahimallah. Onun mezhebi de budur. Ashabıyla beraber bu konuda. Dediğim gibi bu hadis-i şerifte birçok nokta var. Bunlardan şimdi ben şeye geri döneceğim. Hani gusülenmek noktasına geri döneceğim de. Burada hadiste zahirinde dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Birincisi Sahabenin faziletli ve salih önde gelen güzel insanların ticareti terk etmediğinin delili var. Yani bir adamın ticaretle iştigal ediyor olması, dünyasını kazanmak, maişiyetini kazanmak için koşturuyor olması, bir adamın dünyevi mesleklerle uğraşıyor olması, o adamın dinde faziletsiz olacağı, işi ameli terk eden, sadece ilme kitaba bakan adamın faziletli olacağı gibi batıl bir anlayışı yerle bir eder. Çünkü Osman İbn Affan cennetle müjdeyen 10 büyük sahabeden bir tanesidir. Kendisi o dönemde Ömer'in hilafetinde ve Ömer'in hilafetinden önce peygamber yaşıyorken biliyorsunuz Tebük gazvesinde on bin tane askere, on bin askere deve kılıç veren tek başına tek tüccardır. Hani şimdi insan biraz yardım yaptı da hep de biz mi yapacağız hemşerim ya diyor ya. Osman on bin tane adamı tek başına giydirmiş. Çarpın bakayım bugünün rakamıyla. Bir mücahit giyiniyor. Keleşi, kıyafeti şuyu buyu. Üç bin dolar anahtar teslim. Öyle mi? Çarpın on binle. Büyük büyük rakamlar. Tek başına yapmış Osman bin Affan. Radıyallahu anh. Ama onun ticaretle uğraşması. Ticaretle uğraşmak ne demektir? İnsanlarla muhatap olmak. Yani yapabileceğiniz nafile namazdır, nafile ilim okumadır, nafile zikirdir, nafile buna benzer bütün ibadetlerdir. Onlardan uzak kalmanız demek. Bunlardan uzak kalmak olmanın faziletini veya salihliğini yok etmemiştir. Burada en açık delil budur. Burayı biraz açmış. Ben de o yüzden açıyorum. Diyor İbn Abdülber, hatta burada delil vardır. Rızkı talep etmenin ve peşinde koşturmanın salihlerin işlerinden, sünnetlerinden olduğunun açık bir delili vardır. Biliyorsunuz Resulullah bir dönem çobandı. Tabi davete başlayana kadar. Davete başlamadan önce çobanlıkla uğraştı. İsa aleyhisselam marangozdu. Bunlar hep İsrailiyatta var olan bilgilerdir. Davut aleyhisselam, İdris aleyhisselam her birinin mesleği var. Biri demirci, biri işte elbise dikebiliyor. Yani terzilik şey var. Vakâne hayyat anlıyor. Hayyattı yani, terziydi. Dikimden çok iyi anlıyordu mesela. Her birinin birer mesleği olmuş. Her birinin anladığı işler olmuş. İstihar ettikleri dönemler olmuş. Gene aynı şekilde başka bir şeyin de delili vardır ki cuma saatleri denen bu saatlerde alışveriş yapmak yasaklanmamıştır. Niye? Ayet-i kerimede ne diyor? Namaza nida edildiğiniz zaman vadarul e, beya. <الْبَيْعَة> o zaman şeyi bırakın. Alışverişi o zaman bırakın. Alimler şunu tartışmışlar. Vadarul الْبَيْعَ diyor ya Hani alışverişi bırakın. Peki cuma saati bir adam alışveriş yaparsa yaptığı alışveriş demişler fasit midir? Yani akit batıl mıdır? Geçersiz midir? Alimler demişler ki akit geçerlidir ama günahkardır sahibi demişler. Bir grup demişler ki bu ayetteki alışverişi bırakından kasıt akdin batıllığıdır. Yani ben cuma hutbeye çıkıldığında ezan okunduğunda imam hutbeye çıktığında artık namaza başladığında ki hutbe namazın içerisindendir. Hutbeye başlığında alışveriş yapsam bu batıldır, akit geçersizdir şeriata göre. Ne yapmam gerekir? Yeni bir akit yapıp yeni bir anlaşma yapmam gerekir geçerli için. Bir grup fakıya göre. Bir gruba göre geçerlidir tıpkı faiz anlaşması gibi. Orada da aynı ihtilaf var. Fakihlerden bir grup diyorlar ki faizle anlaşma geçerli midir? Diyorlar ki geçerlidir ama günahtır. Allah yasak kılmıştır. Tıpkı hangi anlaşma gibi? müşrik bir kadınla veya müşrik bir erkekle Müslüman'ın nikahlı kalması gibi. Bu akittir, anlaşmadır nikah, doğru mu? O batıl mıdır? Yasaklamıştır şeriat. Nikahlanmayın diye. Peki akit batıl mıdır? Yok. Niye? Nuh'un kafir karısını Allah Nuh'un karısı diyor. Doğru mu? Veyahut da Firavun'un Müslüman hanımına Allah Firavun'un karısı diyor. Yani onların akdini geçerli sayıyor. Bir grup fakih de bunu zaten delil almışlar. Bu meselenin hepsi birbirine paralel fıkıhlar. Bunlar önemli meseleler. Özellikle mesela <gülüyor> muhasır birçok meseleyi de buradan fıkıhlar çıkartabilirsiniz. İşte günümüzde yapılan kafirlerin nikah anlaşmalarının bu bir akit olduğunu, bunların akit anlaşma olduğunu ve anlaşma babından fıkhının değerlendirilmesi gerektiğinin delilleridir. Yani bunlar birçoğu birbirine bağlı meselelerdir. Akitler ve nikah birbirine bağlı meselelerden İki tanesidir. Gene bu hadiste Allah Resulü'nün Kur'an'da ve sünnette az önce söylediğim gibi maruf olduğu üzere bazen Allah'ın da Resulü'nün de emir kipi kullanmasına rağmen o emirden vücubiyeti kastetmediğini, fazileti ve müstahhaplığı kastettiğinin delili vardır. Bu kasıtla anlaşılır. Mesela buna delil olarak mesela İbn Abdülberç bir iki tane daha rivayet getirmiş. O rivayetlerden bir tanesi şu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü misvaklanmayı ve koku sürmeyi de emretmiş. Ama fakihlerden kimse ama kimse dememiş ki Cuma günü misvak kullanmak vaciptir. Kimse dememiş ki koku sürmek vaciptir. Ne demiş bir grup fakih bu nasların zahirine bakarak guslenmek vaciptir demişler ki bu doğru görüş değil. Cumhurun neredeyse icmaya ulaşmış olan büyük çoğunun üzerine ittifak ettiği görüş bunun müstehap oluşudur, vacip olmayışıdır, farz olmayışıdır. İbn Abdilber dediğim gibi bu icmayı nakletmiş ve bu ve buna benzer işte Emir kipiyle gelen bütün nasların zahirinden hamledilmesi gerektiğini söylemiştir kardeşler. Diğer hadisleri de alalım inşallah bu aldanmıyor. Ebu Said el Hodri radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Blue çağına giren her Müslüman'a Cuma günü gusletmek gerekir buyurdu. İbn-i Ömer radıyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz cuma için camiye gelirken gusletsin. Evet. Yani bu ve buna benzer emri ifade eden, bütün lafızlarda irade edilen kasıt nedir kardeşler? Vücubiyet değildir, diğer naslarla cemedildiği için. Dolayısıyla cuma günü yıkanmak müstahap işlerden bir tanesidir. Biz cuma kılmasak dahi vakıa gereği fıkhın bunu gerektirmesi Şu andaki vakanın bu fetvayı gerektirme sebebiyle en azından Cuma günleri bu yapabileceğimiz e, müstahap olan fiille amel etmeye gayret etmek lazım. Cuma sabahları gusül abdesti almaya gerek var. Burada bir bir meseleyi daha irdelemiş bu son hadisin, bu baptaki son hadisin e, şerhinde İbn-i Abdülber. E, alimler şunu tartışmış. Aslında zahirilerle tartışmaya girmişler. Zahiriler demişler ki bir adam mesela Cuma sabahı Hanımıyla ilişkiye girme sebebiyle, ihtilam sebebiyle mesela cenabetliğe ulaşmış. Bu adamın guslenmesi gere gerekir. Bu adamın demişler, bu niyetle guslenmesi ile e, cuma günü e, abdest, e, gusül abdesti almayı emreden naslar var ya, bundan, bunun yani iki ayrı niyetin tek bir amelde birleşmesiyle amel gerçekleşir mi diye tartışmışlar. Yani cumhur ulemanın tamamı demiş ki bu geçerlidir. Adamın niyetinin cünüplükten temizlenmesiyle, o cuma sabahına has olarak, cumaya sırf, adam öyle olmayabilir temiz olabilir, sabah kalkmıştır. Bunun için sırf peygamberin bu tavsiyesini yerine getirmek için abdest almıştır. Bu da olabilir. Burada niyetin farklılığı, amelin batılığını gerektirmez, amel geçerlidir. Burada bir noktaya daha delil vardır. Hangisi? Mesela gusül abdesti almışsınız, namaz abdestiniz var mı yok mu? Bu da başka bir tartışma konusudur fakihler arasında. Normalde sizin niyetinin cünüp, niyetinizin cünüplükten temizlenmek olmasının e, normal sizin küçük temizliğe ulaşmanıza engel olan bir tarafı yoktur. Zaten Cumhur'un tercih ettiği raci olan görüşe göre de gusül abdesti almakla beraber kişi küçük abdest sahibi de sayılır. Anlaşıldı mı? Yani bu iki konu birbiriyle alakalıdır. Burada kalacağız inşallah haftaya. Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresiniz sözlerinin güzelliğinden.